Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Süreyya, Ali, Ayşe ve Aktan Aşkı'na teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler sunan Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Erkan Oğur'un son çıkan Dönmez Yol isimli albümünden dinleyeceğimiz türkülerle başlayacağız. Bunlardan ilki Urfa kıssas yöresinden Dertli Divaninin derlediği bir türkü bu. Türkü'nün sözleri Yemini'ye ait. Usulü 3 2 2 yani ölçüsü 7 8'lik. Bu türküyü Dertli Divani'nin Hasbihal isimli albümünden dinlemiştik önceki yıllarda. Oradaki icrayı Erkan Oğur ve Dertli Divani birlikte yapıyorlardı. Bu kayıt farklı bir kayıt olduğundan bu hafta listeye aldım türküyü. Şimdi Erkan Oğur'un yorumuyla dinliyoruz. Haydar. diler zikera medkânı haydar. Dayanılmaz derdin dermanı haydar Hakkın konu burnu... Yol isimli albümden bu sefer sözleri Şah Hatayi'ye, müziği ise Erkan Oğur'a ait olan bir türkü var sırada. Bu türküyü de önceki yıllarda Hüseyin Albayrak ve Alirıza Albayrak'ın Şah Hatayi Değişleri isimli albümünden dinlemiştik. Orada da türküyü Erkan Oğur icra ediyordu. Fakat o kayıt da farklı bir kayıt olduğundan bir önceki türkü gibi bunu da bu hafta listeye almak istedim. Şimdi Erkan Oğur'un yorumuyla dinliyoruz. Eksiklik kendi özümde. Bir nefescik söyleyeyim dinlemezsen neyliye bir nefescik söyleyeyim dinlemezsen ney Aşk deryasın boyla yayın ya, Bul bana dalmaya geldin Aşk deryasın boyla yayın ya, Bul dalmaya geldi. Aşk armanında savruldum Hem elendim hem yoruldum Aşk savruldum Hem elendim hem Gazana girdi Ben hakla oldum aşina, kalmadı gönlümden esne. Ben hakla oldum aşina, kalmadı gönlümden esne. Pervane yanma teli yanma geldi Pervane yanma teli yanma geldi Ben hakkın kem terguluyu, kem damarlardan biri. Ben hakkın kem terguluyu, kem damarlardan biri. Aynı cemin bülbül meydana ötmeye geldi. Aynı cemin bülbül meydana ötmeye geldi. Şuh hatayidir özümde Hiç hilaf yokdur sözümde Şuh hatayidir özümde Hiç hilaf yokdur sözümde eksiklik kendi üm darına durmayı geldi eksiklik kendi daın Şahatay'ın bu deyişi farklı bestelerle de okunuyor. Kimi albümlerde türküyü Bir nefescik Söyleyeyim ismiyle de bulabilirsiniz. Dinlediğimiz ilk iki türkü tasavvufi içeriği olan türkülerdi. Şimdi derindeki aşktan biraz daha yüzeysel olanına doğru gideceğiz. Ve Hüseyin Korkan Korkmaz'ın Firkati Zeval isimli albümünden bir türkü dinleyeceğiz. Bu türkünün söz ve müziği Veli Korkan Korkmaz'a aitmiş. Türkünün ismi ise Aşk Sevdası Geldi Coştum.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 ışılar pek hoşi bakışlar pek hoşi şükür yarime kavuştum şükür yarime kavuştum bakışlar pek hoşi bakışlar pek hoşi lar pek hoş Önce bir raz naz eyledi, önce bir raz naz eledi çıkışlar pek hoş idi çıkışlar pek hoş idi Kalbi vardı Atışlar pek hoşidi. Atışlar pek hoş. <Gülüyor> küçücük bir kaldı vardı Küçücük bir kaldı vardı Atışlar pek hoş. Satışlar pek hoş telleri sayamadım nakışlar pek hoş nakışlar pek hoş idi telleri sayamadım telleri sayamadım nakışlar pek hoş Dinlediğimiz türkünün usulü 1-2-3-1-2-3 şeklinde akıyordu. Bunu da belirtmeden atlamak istemedim. Şimdi sırada sözleri Karacaoğlan'a ait olan bir Erzurum türküsü var. Kaynak kişi Orhan Dağlı, derleyen ise Ahmet Yamacı. Karacaoğlan bu şehirinde nasıl metedeyim sevdiğim seni ...dizesiyle başladıktan sonra sevdiğini şehirlerle kıyaslıyor. Bu türküyü uzun yıllardır dinliyorum ve ilk dinlediğim zamanlarda bana çok saçma geldi. Yani Konya'yı, İstanbul'u e, saymanın ne gereği var, bir insanı niye bununla kıyaslar kişi diye düşünmüştüm. Belki şimdi yaptığım yorum saçma gelecek sizlere ama... ...günümüzde uygarlık da denilen ama klasik metinlerimizde daha ziyade medeniyet olarak isimlendirilen şey... Medine kelimesinden geliyor. Yani şehirden. Dolayısıyla medenileşmek, şehirleşmek bir bakıma aslında. Ve medeniyetinde bir maddi bir de manevi yönü vardır. Dolayısıyla burada sevdiğini şehirlerle kıyaslarken sadece maddi yönü değil manevi yönünü de ifade etmek istiyor Karacaoğlan. Ne manevi yönünü ne de maddi yönünü göz ardı etmediğini düşünüyorum ben. Ki Karacaoğlan'ın da genel tavrına uyan bu. Ben de bu Yaklaşımı sağlıklı buluyorum çünkü sadece maneviyata önem verdiğinizde başka sorunlar çıkıyor, sadece maddiyata önem verdiğinizde başka problemler çıkıyor. Çok farklı bir biçimde sevdiğini şehirlerle kıyaslamış olsa da bu biçimde düşündüğümde türkü biraz daha anlamlı oldu benim için. Yorumuma katılmayan dinleyiciler de olabilir belki ama ben artık böyle dinliyorum bu türküyü. Şimdi Nida Ateş'in yorumuyla dinliyoruz. Bu bir TRT kaydı ve bundan sonraki türkülerde TRT kayıtları olacak. Dinleyeceğimiz bu Erzurum türküsünün adı ''Nasıl methedeyim sevdiğim seni'' Nasıl meth eden sevdim seni Nasıl meth eden sevdim seni İstanbul Bursa değer gözlerim İstanbul Bursa der Var olsun budunmuş ruhum revan İsmirikoyuyor der ki sen Thank you. türküde Nida Ateş'e eşlik eden sanatçı Okan Murat Öztürk'tü, fark etmiş olabileceğiniz üzere. Dinlediğimiz bu türkünün burada icra edilmeyen kıtaları var. Şehirleri saymış dökmüş karaca olan eksik kalmasın diye ben o kıtaları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıtalar şöyle. Emeydim ağzındaki dilini, dereydim koynundaki gülünü, Bosna, İstanbul'u, Anadolu'nu, Bütün Rumeli'yi değer gözlerin, Emsem yanakların kurtulsam yastan, Adam kemlik görmez sevdiği dosttan, Arnavut, Çerkesle, Kürt, Arabistan, Bütün Türkistan'ı değer gözlerin, Görmedim dünyada sen gibi canan, Yoktur ey sevdiğim ben gibi yanan, İngiliz, Fransız, Moskov, Alaman, Çin ile maçini değer gözlerin. Ve saymış dökmüş karacı olan, Şimdi sırada Okan Murat Öztürk'ün ile dinleyeceğimiz bir türkü var. Türkü Sivas yöresine ait, Kamber Yıldırım'dan Süleyman Yıldız derlemiş, 11 dörtlük ve 12 dörtlük ölçüler kullanılıyor türküde. Bu türkü çok eski albümlerden birinde icra ediliyor. Sadece bir albümde rastladım. Ya Can Etil'in ya da Yıldıray Çınar'ın albümündeydi. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Hiçbir albümde icrası yok ve TRT'de de çok az icra ediliyor. Ben bu türküyü uzun yıllar dayımdan dinledim. TRT'de bile duymamıştım hiç. Dayımı da bu şekilde iade etmiş olayım. Şimdi dinleme imkanı yok ama. Ya ben selamlarımı da göndermek istiyorum Gençliğimden beri çok sevdiğim bir türkü olduğundan severek paylaşıyorum Türkünün ismi Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim Fakat burada belki derlenirken bir hata olmuş olabilir Niçin ağlayayım, niçin gülmeyim şeklinde olsa Dize daha anlamlı olabilirdi Fakat niçin ağlamayım, niçin gülmeyim şekli de anlamsız değil Belki aslı da budur Zira sevda denen şey böyle aslında, sadece gülmek ve sadece ağlamak yok. Hem ağlatır hem güldürür, bazen ağlatırken bazen de güldürebilir. Şimdi Okan Murat Öztürk'ün yorumuyla dinliyoruz. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim? İçin ağlamayın, için gülmeyin. İçin ağlamayın, için gülmeyin Deli gönül bir serdaj. Bir güzel. Gamzesi ok kaşı ya bağlıdır Özü şirin sözü şirin bir güzel Gamzesi ok kaşı ya bağlıdır Gamzesi yok ok, kaşıya ya balıdı. Karacoğlan der ki düştü bir fırsat Karacoğlan der ki düştü bir fırsat Daha yadlarına neylemem sohbet Söküldü yürekten eski Muhabbet Şimdi gönlüm nazlı yâre balıdır Söküldü yürekten eski muhabbet Şimdi gönlüm taze yâre balı Dinlediğimiz bu türküde mahlası Karacaoğlan olan olarak okudu Okan Murat Öztürk. Karacaoğlan'la olanla ilgili malumatlarda önceki programlarda künyesini aktardığım kitapları kullanıyorum. Tekrar onları inelemeyeceğim şimdi. Fakat bu şiiri Karacaoğlan'ın olanın şiirleri arasında bulamadım ben. Üstad nereden ve hangi kaynaktan buldu bilmiyorum. TRT repertuarında ve benim de eskiden bildiğim şekliyle irfaniyem yeni buldum bir devlet şeklinde okunur bu türkü. Yani İrfani diye bir şaire ait olduğunu biliyorum ben. Bir de türküde söküldü yürekten eski muhabbet şeklinde okuduğu dize ve başka bazı dizeler farklı icra ediliyor. Örneğin eskide kalmadı mihri muhabbet şimdi gönül yeni yare bağlıdır şeklinde. Fakat ben türküdeki bu dizeye de katılmıyorum açıkçası. Çünkü gerçek bir muhabbet yaşandıysa insanlar arasında bu arkadaşlık da olabilir sevgili ilişkisi de olabilir hiç fark etmez. O muhabbet gönülde hep önemli bir yerde kalır. Hatta günlük yaşantımızda, davranışlarımızda, düşünce biçimimizde, üslubumuzda her zaman belirleyici etkenlerden birisi de olur. Bunu da kısaca paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi sırada bir tokat türküsü var. Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından 1943 yılında derlenmiş kaynak kişi Sadık Ulu Işık. Türkünün ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Açıkçası bu türküyü ben yeni öğrendim. Hiçbir albümde duymamıştım. TRT'de de ilk defa bu kayıtta rastladım. Yani TRT'de de pek icra edilen bir türkü değil. Dolayısıyla benim için özel olduğunu söyleyebilirim. Bu güzel tokat türküsünü sizlerle severek paylaşıyorum. Abdurrahman Tarikçi'nin yorumuyla dinliyoruz. Ben yarimi gördüm aşk pınarında. Köprü gözüm hiç mi gelme aklına ahtı didem yaşı doldu boynuma Ezel ayrıdı ben kanardım demirden ya yoldu geçti boynuma dost beri dost beri Esel ayrılığı ben kınar idim, demirden yay oldu geçti boynuma, dost veri dost, veri dost, dost. Türkü'deki esel ayrılığı ben kınar idim, demirden yay oldu geçti boynuma, dizeleri çok hoşuma gidiyor benim. Hatta sahih mi değil mi bilmiyorum ama bir hadiste de kınadığınız şey başınıza gelmeden ölmezsiniz deniyordu. Demek ki pek kınamamak lazım insanları ya da olayları. Bir de Ankara Devlet Konservatuarı'nın yaptığı derlemeler hala arşivde durmaktaymış. Konuyla ilgilenen uzmanlardan öğrendiğime göre bu türkülerin büyük çoğunluğu notaya aktarılmamış ve hala icra edilmemiş. Kim bilir bunun gibi nice güzel türküler vardır. Umarım ilerleyen yıllarda araştırmacılar bu konuya da eğilirler ve araştırmacılara da ilgili kurumlar tarafından imkan sağlanır ve nice bilmediğimiz güzel türkü gün ışığına çıkar. Şimdi sırada Nida Ateş'in yorumuyla dinleyeceğimiz bir Sivas türküsü var. Sivas türküsü dedim çünkü Söz ve Müzik Aşık Veysel'e ait. Bu kaydı ben internette buldum, kaynağını bilmiyorum açıkçası. Bulduğum yerde de herhangi bir şey yazmamıştı ama albüm kaydı olmadığı çok belli. Bu aşk veysel türküsünün ismi ise çırpınıp içinde döndüğüm deniz. Saçar kenara, derya coşar inci, saçar kenara, aşk aşka ateş eder, ateş eder, bülbüller gülcü, giymişler dar. Kına Mavisi fikri dolaşı ayrılmış yerinde ya fikri dolaşı ayrılmış yer. Bu salandan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir tokat zile türküsü daha var şimdi sırada. Ufuk Karakoç'un Ömrüm Ayrılıktır isimli albümünden dinleteceğim sizlere bu türküyü. Türkünün sözleri 19. yüzyılın en meşhur şairlerinden Aşık Dertli'ye ait. Dertli ile ilgili bir program yaptığımda ayrıntılı bir biçimde ondan bahsettiğimden tekrar üzerinde durmayacağım. Fakat bu şiirle ilgili Şemsettin Kutlu'nun bir yorumunu aktarmak istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından 1988'de çıkmış olan Dertli isimli kitabının 16. sayfasında bu şiirle ilgili bir yorumu var Şemsettin Kutlu'nun. Bu şiirde hatırına düşmez sorma Halim'den dizesiyle başlıyor Dertli. Ve bir yerde de Benim bilen Mercimeği Taşlı Dayar dizesi geçiyor. Önceki programlarda belirtmiştim mercimeği taşlı olmak biriyle küs ve dargın olmayı ifade ediyormuş. Şemsettin Kutlu'ya göre aşık dertli sık sık başını alıp gittiğinden başka şehirleri gezdiğinden karısı bundan şikayetçiymiş ve aralarında problem çıkmış. Bu bakımdan benimle ile mercimeği taşlı dayar deyip bu şiiri bu olay üzerine yazdığını düşünüyor Şemsettin Kutlu. Onun bu yorumunu aktarmak istedim sizlere. Şimdi Ufuk Karakoç'un yorumuyla dinliyoruz. Hatırına düşmez, sormaz halimden. <Gülüyor> Bir zaman şöhreti gezer dillerde, durna, durna, durna, durna, Orada teknik masadaki arkadaşım Minel'in yorumuna göre de adam sağda solda gezerken kadın mercimeği başkalarıyla fırına da verebilirdi sadece. Küsmüş ve mercimeği taşlı olmuş. Bu da <gülüyor> güzel bir yorumdu. Onun yorumunu paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi sırada Ali Ekber Çiçek'in yorumundan dinleyeceğimiz bir Erzincan türküsü var. Kaynak kişi yine kendisi. Bu türküyü Ali Ekber Çiçek'in şelpeyle icra ettiği Albümden dinlemiştik fakat şimdi farklı bir icrasını Gül Yüzlü Sevdiğim isimli albümden dinletiyorum sizlere. Yandı Yürek Yar Elinden yar elinden yandı yürek yar elinden bilmem yara ne edeyim dur haksızım yok dost da çare bilmem ne edeyim çare bilmem ne edeyim ne edeyim dur Fakatim yok dostavaram çare bilmem ne edeyim Çare bilmem ne edeyim, ne edeyim Kim geldi üstüme iki hekim geldi üstüme biri dilli birisi sızal Bizliye cevap veremedim bilmem ki lala ne deyim bilmem ki lala ne deyim la ne deyim Dilliye cevap veremedim bilmem ki lala ne deyim Bilmem ki Lala ne deyim Lala ne deyim Derdine bir derman ara Bana derman hakdan ola Çare bilmem ne edeyim Çare bilmem ne edeyim Ne edeyim dostum derman haktan ola şərə bilmemne edeyim çare bilmem ne edeyim ne edeyim dost. Dinlediğimiz türküde iki hekim geldi üstüme biri dilli biri silal diye dizeler duyduk. Bu dizelerdeki iki hekim ifadesini ben ilk başlarda anlamıyordum. Anlamamıştım. Fakat hekim kelimesi hekeme kökünden gelen bir kelime Arapça bir kökten Hakim, muhakeme, hüküm, hekim hepsi aynı kökten geliyor. Ve bizim klasik geleneğimizde feylezoflar içinde hakim kelimesi kullanılır. Ki bu çok yerli yerinde bir tercüme. Klasik geleneğimizden kastım da Osmanlı ve Selçuklu değil çok daha eskisinde. 500 yıllık klasik İslam geleneği. Çünkü antik Yunan'dan beri filozoflar tıpla da çok yakından ilgilenmişler. Birçok doktor aynı zamanda filozof. Tıpla doğrudan ilgilenmeyenler bile... Tıbbın çalışma alanına giren birçok konuyla ilgili fikir beyan etmiş. Hatta Antik Yunan'da bu böyleyken İslam geleneğinde de çok benzer durum var. Örneğin i̇bn Sina'nın tıp üzerine yazdığı birçok cilt var ki birçoğu hala Türkçe'ye çevrilmemiş eserler. Ki batıya da önemli etkileri olmuş bunun. Dolayısıyla hekim, hakim, filozof birbirleriyle bağlantılı kelimeler günümüzdeki biçimiyle düşünmemek lazım. Bu dizedeki iki hekim geldi üstüme ifadesinde aslında hikmet sahibi filozoflardan bahsediyor. Yani tıp hekimlerinden bahsetmiyor. Belki böyle dinlenirse türkü biraz daha anlam kazanabilir. Şimdi sırada Erhan Yılmaz'ın Sen Gelmezsen Arguvan'a Gidemem isimli albümünden bir Arguvan türküsü dinleyeceğiz. Sözler Hasan Basri Kılıç'a, müzik ise Erhan Yılmaz'a ait. Türkünün ismi Tabip'ten Derman Olur Mu? Sevdalı'ya gurbetli'ye Tabipten derman olur mu? Ayrılığa hasretli'ye Tabipten derman olur mu? Ayrılığa hasretli'ye Tabipten derman olur mu? Yakmış sabir ceylan gözdu, yakmış sabir güneş yüzdü Sokmuş sabir zehir sözdü, tabipten derman olur mu? Sokmuş sabir zehir sözdü, tabipten derman olur mu? Aşkın an aşkı seçemeyin, aşk için candan geçemeyin Aşkın tasından içene tabipten derman olur Aşkın tasından içene tabipten derman olur Sanbası derdin neredeyim, sine gizli yerdeyim? Bu bir sevda böyle derde, tabipten derman olur mu? Bu bir sevda böyle derde, tabipten derman olur mu? Bu hafta programın sonuna ayırdığımız bölümde Mahsuni Şerif'ten bir türkü dinleyeceğiz. Bu Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller isimli albümden türkünün söz ve müziği Mahsuni Şerif'e ait ismi ise Sen Açtın Yarayı Sen Saramazsın. ıştınyara ye sen saramazsın uzatma elini derman olsa da bir daha sineme ok vuramazsın sultan süde imandan dostum ferman olsa da Yıldardır inandığım tatlı didine, yılanlar sarılsın ince bedine. Hiç selamlar koyma sabah yediğine. Almam selamını ey dost bir an olsa da. Çiçek olsan yaprağına erişmem Irmak olsan pınar olup karışmam Yemin ettim senin ile barışmam 80 bayram 90 90 kurban olsa da Yemin ettim senin ile barışmam Seksen bayram, doksan, doksan, kurban olsa da Ben bir mahsuniyim, sen bir filansın İsterim ki yolun sarpa doğansın Allah bir desende gene yalansın İnanmam ki küfrü küfrü iman olsa da Allah bir desende gene yalansın İnanmam ki küfrü küfrü iman olsa da bu arada halk edebiyatındaki bet dualar üzerine çok yeterli olmayan birkaç tane çalışmaya rastladım. Eğer işimi gücümü yoluna koyabilirsem, özellikle türküleri merkeze alarak halk edebiyatındaki bet dualar üzerine de bir makale yazmak istiyorum açıkçası. Böylece bu haftada programın sonuna geldik. Destekçilerimiz Süreyya, Ali, Ayşe ve Aktan Aşkına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dile titreşimler hazırlayan dossunan Emre Dağtaşoğlu. taşoğlu destekleri için açık radyo dinleyicileri Süreyya, Ali Ayşe ve Aktan aşkına teşekkür ederiz